Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kafir'in suresinin fazileti. Kur'an'daki her sürenin bir isim vardır. O surede hangi konu, hangi isim önemliyse bu isim verilmiştir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gün sabah namazının sünnetinde bunu okurdu. Der. Yani günün ilk namazına, sabahın sünnetine, Fatiha'dan sonra kafirün ikini de ihlas okur Peygamberimiz. Yine günün son namazı, bitir namazı. Bundan son iki rekatında yine kafirün ihlas okurdu Aleyhisselam Hazreti. Der. Bunun dışında, çok namazda bunu okurdu. Kafirun ihlas, Ama birbirini tamamlıyor bunlar. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Kule kafirüne ta'dili rubel Kur'an Kafir Suresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denk geliyor. Dörtte birine Kur'an'ın denk geliyor. Kafir Suresi. Bu ne anlamaya geliyor? Dörtte bir deyince Burada şirkten sakınma olduğu için zaten Kur'an dörtte bize bunu emrediyor. Bu anlama geliyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Ben karee suretini kafirune Bir kimse kafirun suresini okursa O kimse Kur'an-ı Kerim'in Dört bile okumuş gibidir. Ve tabi anlıyor. Ve Onlar şeytana kaçarlar. Ve bir araya yine şirki. O insan şirten de arınmış olur. Şimdi i̇şte gelelim inşallah bu sürenin sebebi nüzül deniyor. Ayet-i Kerem'e sebebi nüzül. Hadislerde bu Sebep i Vrud denir adı ı şeriflerde. Yani ayetten önce genelde çok kere bir sebep orada çıkar. Ayet-i Kerim bu üzerine gelir. Buna ne deniyor? Sebebi nüzül. İniş sebebi ayet-i Kerim'in. <gülüyor> Mekke müşrikleri Müşrik Allah'a ortak koş anlamına geliyor. Şirk koş Allah-u Teala'ya. Yani şerik ortak demektir. Eşlike fiilinden gelir. Müşrik isim faildir. Allah şirk koşucu demektir. Şimdi kafirlerin de farkları vardır. Her bir İslam dışında kalmıştır. Hepsi batıldır. Bir kısmına müşrik denir, müşrik. Bir kısmı da el denir. Mekke müşriklerin başları, ele başları. Biri Velid bin Mugire. Velid bin Mugire. Bu Ebu Ceyl'in dayısı oluyor kendisi. Babası Mugire, kendi adı Velid adı. Mekke mülkeremede çok mal sahibiydi. Evlatları kalbaltı, on tane oğlu vardı. Malı mülgü çoktu davarları. Nizbeden yaşlıydı, çok deneyimliydi. Mekke mülkeremede sözü geçerdi. Bir nevi akıl hocasıydı Mekke müşriklerinin kendisi. bin Mugire bir de As bin Vail derler. As bin Vail adında biri. Üçüncüsü de Ümeyye bin Halef denen üç tane bunlar müşriklerin akıl hocaları önderleri bunlar ve bunlarla beraber bir grup müşrik peygamberimize geldiler Aleyhisselam Hazretleri'ne. Neye geldiler? bahtılar ki tüm baskıya rağmen, zulme, işkence rağmen İslam'da gerilemek yok. İslam yavaş yavaş yine yürüyü devam ediyor. Her gün çalıyor İslam. Gelden Peygamber'de bir teklif getirdiler. Teklif Peygamber'de. Dediler ki, ya Muhammed, Allahu Teala sende. Sen ellerin bir yıl bizim ilahlarımıza tapın, ibadet ilahlarımıza kutlarlayan evladım. Bir yıl sonra da bir zilesi ilan tapınalım, Allah kuluk ederini dediler böyle. Yani bu şekillerler orta yolu bulalım, ardı düşmanla kavuşsun dediler, bireştirin bu şekilde. Yani sen bir yıllar peygamberlerize tabi Müslümanlar, sahabeler onların putlarına tapınsın dediler. Bu neden, neye benzer? Bu iki zıddın bir araya gelmesi, iki denilir, inir. den, iki zıddın bir araya gelmesi. Şirk ve tevhid. Hak dinlerin temeli, hüzü İlk böyle umdeler nedir? Tevhiddir. Tevhid. Tevhid vahid-i geliyor. Mazhardır. Vahid-i vahid tevhiden gelir. allah Teala Celleşah'ını birlemek ir. Yalnız Allah kuduk etme Celleşah'ı Allah boyun eğme, Allah'a ilah tanıma başka her türlü futları inkar etme. Tevhid denir böyle. Bu tevhidin tabi dereceleri var bunların da. Peygamberlerin tevhidi, sütükarın tevhidi, eshabın tevhidi, evliya tevhidi bu farklı farklı olur. Kul bu tevhidde yani Kelime-i nedir bu da? La ilahe illallah da. Kul öyle bir hale gelir ki bir Allah bir de şahilir. O'dur müktürüm maliki. O'dur yaratan. O'dur Rabbul Alemin. Yani bütün alemlerin Rabbi. Yaratan, yöneten, gören, tedbir eden. Kul bu tevhide yükseldikçe imanın tadını almaya başlar. İmanın tadını. Tevhid gönle inmeyince, tevhid yani Allah bilancı yani Allah her şeyi her an görür, bilir mülk onundur onun dilediği olur. Kul neve böyle bilmeyince iman tadını alamaz. Mümin olabilir İmanı takdidi denir. İmanı değil deniyor buna. Tabi böyle iman nedir? Böyle iman biraz tehlikeli. Açıkta yanan bir muma benzer. Bir kuvvet rüzgar geldi mi onu söndürür. de kuvveti rüzgar? Yani bir din düşmanı, bir zındık, münafık bir figür ortaya atar din aleyhinde. Bu kişi şey acaba der. Allah Allah korusun böyle. Ama bir insan tevhidin hakikatine erirse, bunu gönlü tam yatımı itminan denir buna. Mutmainne makamı denir buna. Kul hep Allah'la beraber geleceği hale böyle. Şirk nedir, bunun tam zıddı şirk böyle. Allah'tan başka başı bir tapılma her zaman değişir bu böyle. Doğal es başlamıştır. Her dönemde hatta Arabistan'da her kabilenin putu var, her kabilenin putu var böyle. Nedir put? Üç gölgele, üç gölgele yani cisim şeklinde. Ağaçtan, taştan, demirden hatta bazılarında eski eskit koyumlarında altından, gümüşten, mücevherden putları vardı. Heykel yani. İnsan şeklinde, hayvan şeklinde heykellere beleşe. Bunları kim yapıyor bunları? Kendi yapıyorlar bunlar. Yani kendi elleriyle ağaçları kesiyorlar, yönüyorlar, düzenliyorlar bunları, heykel şeklinde getiriyorlar. Bunu dikirelim meydana Ondan sonra Ev, bu ilahımız yolları böyle. Karşılığında el pençe, saygı duruşu, artık her şey ondan bekleme. Hastalığı gidip ona yalvarır böyle. Derdi olan ona gidip yalvarır böyle her şey. Mekke'ye mükerremede 300 küsur put vardı bak. 300 küsur putlar vardı Mekke'ler böyle Deder ki kişiler bunlar? Müşrikler, Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri'ne, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senlere bir yıl bizim putlarımıza tapın bizim gibi, tapınların kuralları var putlarına, saygı var, kurban kesmeleri var, onlara danışmaları var, duaları var. Bunları yap. Bir yıl sallallahu bir biz senin ilahına, yani Allah'a, inanalım, kuluk edelim bana, dediler. Peygamberi Samadetleri hemen cevap vermezdi bazı konuda. Yani o konuda kendisine Rabbinden bir emri gelmeyece hemen cevap vermezdi. Peygamberi onlara dinledi, hiç cevap vermedi, sustu. Peygamberimizin sükütünü onlar kendi açısından iyi yorumladılar. Yani düşünecek de sonra kararacak diye bir peygamber. Ve lağrulü mesela karel 9'da Veddül evtü dünü füyüdü hinun. Veddû onlar şeyler ki sonlara müdahane deniyor. Levtüd hünü. Müdûhane inanmadığı halde öyle görülmek. Öyle görmek böyle onun tabi kabul etmedi. Bu Müşriklerin bir başlarına bakalım bu gelenlere. Bunlar kimlikleri bunların şimdi? Biri, veled bin Çok malı vardı Mekke-Tayip arasında. Hayvandaydı zamanlar. Koyunları, develeri, çabanları. Çok malı vardı kendisinin. Ebu Jel'in de dayısı oluyor kendisi. Bir de şiirden de anlardı kendisi. Yine sonlarında böyle. Hakkında, ayet-i kerime gelmenin hakkında, Kuran-ı Kerime'de, kalem suresinde, Kuran'da bir süre var, büyükten sonra, Nul böyle kalemliğe başlıyor orada, bununla ilgili ayetler geliyor böyle. Evet. Mevlam buyurdu bu ayetlerin sonunda, Utullin bu adet zahliki zeynîm. Bununla ilgili ayetlere geldi. İşte hayrı men eder, şöyledir, böyledir, böyle aleyhinde 10 tane sıfat verelim, 10 tane sıfatı, özelliği, kötü sıfatları. En son kümelen buyurdu, utullin, utul, kaba, hırslı, saldırgan, merhametsiz, Anlamına geliyor böyle. Bu bazı insanların özelliğidir bu böyle. Insanlar. Böyle acımasız. Böyle. İnsanlar dört sınıfa ayrılıyor. Girin sıfatı subuye deniyor. Sıfatı subuye. Vahş hayvan sıfatı. İşte cinayet bundan geliyor muhtemelen böyle. Terebunadan meden geliyor böyle. Utullin sıfatı onlar, Utullin böyle. Hiç acımaz. Ben ama duyulmaz. Kaba, haşin, şet olur böyle. Bencil oluyor böyle. Bade zalike zeni Bütün bunlardan sonra on tane sıfatı bir e de nedir? Zenim'dir. Zenim. Zenim. Dediniz zenim? Soysuz. Soysuz böyle. Yani o babanın oğlu olmadığı o kabile mensup olmadığı halde onlara hizmet edilen anlamına geliyor. Bu ayette peygamada gelince o velit bir müridenin o müşrik kafir Bunlara direni peygamberimizden böyle. Baktı ki hepsi doğru ama. Hepsi doğru böyle. Hatta falan diyordu Mennâ lille hayr-i mu'tedin esim hayr tane oğlu vardı. Onlara baska başlıyor yukarı böyle. Sakın Müslüman olmayın diye. Olmadılar mı? İşte bir Halbin Velid onun oğlu. Halbin Velid Seifullah, Allah kılıcı. Tabii şu da oldu böyle. Zelim soyusuz, babası belirsiz yani böyle. Böyle zina anlamına geliyor. Hem eve koştu. Anne daha sağmış o zaman. Çetik kılıcıyla. Anne dedi ki Muhammed'e, Rabbinden ayetere gelmiş. Benim hakkımda 10 tane özellik sıfat benim aleyhimde hakkımda. Düşündüğüm dokuzu doğru. Yani utillin, kaba, haşir, merhametsiz, hayramel eden, mal çok. Hepsi doğru. Yanında biri kaldı. Zenim. Benim babam kim? Babam kim benimle böyle? Kedi kılıcını annesine. Anne, vallahi seni öldürürüm. Bana doğru söyle. Benim babam kim? Muhammed'in Rabb'i yalan söylemez. Bak, bunu bildiği halde iman edemeyi o zaman. Annesi baktı ki hiç şakası yok işlemi böyle. Hacin, kaba, annesinin keser onu böyle. O durumda, bir de ayet gelmeye gelince girince, herkese bir mekkiyemi keremede annesi, yavrum, Otur bakalım şöyle Antalya'nın mesihide böyle oturdu dedi ki yavrum beni dedi böyle baban çok zengindi baban baban çok malı vardı ama babanın çocuğu olmuyor dedi böyle çocuğu olmuyor babanın o zaman da Arap var da döneminde e ölen kimsenin erkek olu olmasa onu hanımına kıza mal vermezdi dedim. Bir hasta de. Adam öldüğü gibi hanımı kapı dışarıya kızı kapı dışarıya böyle. Onun akrabaları alırlar da böyle. Ancak erkek oğlu olursa onu almazlardı. Dedi annesi yavrumu belirt diyor. Babanın çok malı vardı. baban çok zengindi ama çocuğu olmuyordu. Bahtım kartı bu yaşlanıyor. Ölü verirse açta kalacağım ben de böyle. Bu iş nerede? Ebegi misafiri geldi. O uyurken onun yanına yal gitim yaptım. Bu şey o. O oh. oh, kim bilemiyorum. Ki o bilmemeye, yabancı böyle. Bu mürşide gördü bakın bu Yani Demek ki kalp bile karardı böyle o inatçılık ve inadı dini böyle inadı böyle. Allah kora kalp bile karardı mı? Bakın mucizeyi gördü böyle. O güne kadar o yaşına kadar kimse bilmiyor böyle. bir annesi biliyormuş Babası bilmiyor böyle. Bir annesi biliyormuş. Kimse bilmiyor Mekke Mükerreme'de bu mucizeyi de gördüğü halde yine iman edemedi cahil O halde böyle tam o müslüman oldu. Bir de asmin vaideden kişi müşrik Bunlara Bunları açıklıyorum. İyi var. Sonra söyleyeceğim inşallah. Asmin vaidi. Adı As. Din o demektir. Vahid, Vahid'in oğlu. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin mükerimler döneminde meşride girerken, yani Kabe'ne girerken dışarıda tam girişte bu az denen müşrikle karşılaştılar. Peygamber tabi Aleyhisselam Hazretleri manevi doktor. Çırpınıyor evveli. Bir kişiyi kurtarıyormuş bir küfü batakını diye böyle. Çırıklıyor. Ne? Neyse konuştular. Başlara konuşmaya. Peygamber onu İslam'a davet ediyor. Korona ayetleri okuyken İslam'a anlatıyor. Peygamber de ayrıldı. Ağız'ta meslek içeri girdi. kabe yanına girdi. İçeride müşrikler Ebu Jelih atıyorlar. Ne de dedi ki ya az Az önce birisine konuştun dışarıda sesin duyduk kimle konuştun dedik ki şu Ebterle konuştun. Ebterle konuşuyorum Ebter Ebter Araplar şunu derlerdi bir insan erkek oğlu olmadı mı bunu Ebter derlerdi o zaman onlara göre böyle bunun da oğlu Amr bin aser. Amr o da mı istan oldu muhtememler? Tekafına gidebilecek. Ümeyye bin Halef. Üçü başı çekti bunlar böyle bu teklifte. Bu da Hasib bin'in sahibiydi. Berabeşi bunu köleci yani demek ki falan böyle. Ümeyye bin Halef böyle. Hadi bir alın sahibi yani, efendisi derlerdi. Hazreti bir arada kölesi bunun böyle. Köle hiçbir hakkı olmayan döver, sever öldürse hiç suç olmuyor yani böyle. O gün şartlarında. Yani cahili döneminde. Böyle. Yani kendi kölesinin yatırı keser. Koyun keser gibi, tavuk keser gibi kimse karışamazdı böyle. Onun malı yani böyle. Hz. Habeşli falan Hazretleri Tayyip, bunun kölesi olduğu için de ama iman etti. Köle iman etti. İmanın tadını aldı. Peygamber'e sahibi oldu ya. İmanın tadını aldı. Allah diye yandı böyle. İmanını gizleyemedi böyle. Gizleyemedi böyle. Bu duydu bunun bir alan kölesinden iman ettiğini çekti bunu kenara başladı dövmeye. Tek mi sokar? Tek mi olsun bunları? Kon düşüre kördü, fayda yok böyle. Sonra işkence başladılar. çıkan erkekler de içarasında, en güçlü tahtlara boyuna gezdiriyorlar. Halid Bey bunu satın alır bir alandan ve Elham'da avzu etti böyle. Şimdi bakın mesele kadere bakın. Bedir Savaşı'nda Ümey bin Halet buna savaşa katıldı. Mekremüş bir tarafından tabi. Yanında oğlu Ali varmış delikanlı onunla beraber savaşa katıldı. Kendisi kiloluymuş. Zırhlı da zırh giymiş. Zırh tabi çelik, demir içerisinde. E, çör sıcağında o çelik kızınca bedene şişmiş bir yorulmuş bir de savaşta. Yani o gün savaşları daha güçtü muhtemelen günümüzden böyle. Zırk yemese hemen işi işeyecek böyle. Ama zırh nedir? Bedene giren bir demir. Yelek şeklinde böyle, kolları da var, başı var, mifiği de var. Bu şekilde onun içerisinde. E, kızgın çölde o zırk bir kırdı mı? Artık işindeki peşin adam böyle. Deri yapışır böyle böyle. O durumda birinde kız birine kalkan hem kendini koruyacak hem hızlı olacak. Bu şekilde iyice şişmiş böyle. Artık iyice bitince teslim oldu. Az Abdurrahman abdesten teslim oldu. Onun da evet tanışış için cüre döneminde teslim olduğuna onunla beraber. Bunu Allah Azza Ve Abdurrahman Peygamberimize götürüyor yanana. Giderken az bir Allah beşliği gördüm karşı onu görünce tabi çok çile e, işkence gördüğü için onu görünce heyecanlandı. Eski günler altına geldi, bağırdı. Haza kefere fecere öldüren bunu, vurun bunu böyle böyle, böyle. çok narin yapılı böyle. Zayıf yapılı. Yani kendi kılıçı pıramazı böyle. O durumda bunu vurun dedi. Bu kefere fecere bu. İki kişi ensardan atıldılar. Bunu öldürürler. Hazreti Ammar da olduğunu öldürdü. O da oraya geberdiler muhterimler. Şimdi tabi karşı tarafta müşrikler peygamberimizden bir haber bekliyorlar. Yani olumlu bir haber yanıt bekliyorlar peygamberimizden. Yani bir sene putlara, bir Allah kudur edeceğiz sanki böyle. Rabbim Cebu gönderdi ve Kâhün suresi nazil oldu. İndi yani. Peygamberimiz de veril Aleyhisselam Hazretleri'ne. genelde Mekke döneminde Kime-i ayt e gelince, sure gelince eshabından biri gönder, okuyun diye müşriklere Peygamberimiz, genelde böyle. Hatta Suriye bile bu kim okuyacak müşrikler? Kim okuyacak bunu? Neye sürekli okuyamazlar ki bu Onu okumak onu müşriklere karşı ölüme göz ama böyle, bile bir ölüm verme işkence beli. Zaman bunu kendi okudu mu Kendi gitti müşriklerin işi olmayan onların toplandığı yer meydan, kabilin bulunduğu yerdi. Orada otururlardı. Oraya geldi peygamberimiz. Başta eserini bir eserini çekti. Kulle başladı. Yayır kafirine. Şimdi başında kul olmasaydı bunu peygamber okuyamazdı. Tamamını orada Ortam girilir. Kavga, gürültü, bağırmak, çalışma olurdu. Arkada ne geliyor? Yayır kafirine. Ya ey yel Eğer böyle başlasaydı, ey kafir de başlasaydı, onlara açık bir hakaret olacaktı, okramazdı böylece. Ama kul, yani evladım böyle habibim söyle, oku, söyle. Yani bunlar Rabbi böyle emretmiş, de birden bire kataba gelmemişler bakmada böyle. Evladı hipote böyle. Kul Muhammedin söyle. Ya eyyühe'l kafirun Ya Türkçe'mize ey demektir. Uzaktaki ne? Bu kullanılır. Mesela ya Hasan ya Ali ya Hüseyin uzaksa böyle. Yakın Hasan Hüseyin der uzaksa ya Abdullah ya İbrahim ya kullanılır böyle şey. Eyühe'de yakına kullanılır. Bu da ki, ha da uyarı tembih bana böyle. Yani ey kafirler, kafirler böyle. Kafirun, kafirin çoğulu. Kafir, tekil olmuş oluyor. Kafir filminden geliyor. İnkar eden anlamına geliyor, inkarcı anlamına geliyor böyle. Kafir tekil, kafirani teşni iki. Kâfirin çoğulmuş oluyor. Ey kâfirler! İşte peygambenimiz bunları haber okuyor üzerine. Ey kâfirler! Peki bunlar, imana gelmeyecek bunlar? Gelmeyecek bunlar. Oradakiler, ondakiler. Değil Kad-ı Bezabi'de Kad-ı Alimallâhu ennehum la-yumunûne Allah'ın belediği gibi neden onlara böyle kafir hitap edildi? Kafir de hitap edildi. Çünkü Rabbim tabi ilmi ilahide Mevla biliyor ki bunu iman etmeyecekler ve bunlara böyle. Mesela Ebu Uluyef hakkında geldi. Siyas'tan naren. girecek böyle. İmana gelmeyecek hakkında böyle. O anda kaben yanında kafirler içerisinde kimler varsa Hepsi ölümü küfür alioğlu neştoldu mebeler. Çoğu da bedede gebertildi, çoğu böyle. O da gebertildi. Şimdi burada Eyühe gelince bu yarı kembi dikkat anlamına geliyor. O bile kadar peygamberimiz Ali sadekleri hep yumuşak konuşurdu kafirlere karşı böyle. Çok yumuşak diyorlar böyle. Bilemiyor konuşurdu. İlk olarak böyle, ''Ey kafirler!'' Diye hitap etti. Ama kul var. Allah bela buyurdu. Abi, bir gerilim oldu. Bakalım ne olacak? Diniyorlar. Buyurdu. <gülüyor> ''La e'budu ma te'budûne'' ''La abudu. ''La'' ''Şili müzariye gelir.'' ''A'budu'' ''Şili müzariye'dir.'' Müzari da şimdiki zamanda geleceğe kapsayan bir zaman birimine Arapçada müzari deniyor. Geçmişte deniyor mazi. Gelecek istikbal, müstakbel deniyor. Böyle. Bu fili müzari e'abudu mütekillim vahde deniyor buna. La abudu ben kulluk etmem yani tafımı ibadet etmem. Neyemma? Ol bir şey ki ne? Sizin tapmudunuzda ben ona ibad etmem. Ve la entüm abiduna ma abud. Sizler de benim mabuduma ibad etmezsiniz böyle. Yani sizler etmeyeceksiniz böyle. Etmezsiniz böylece. Bununla bir ultimatum verildi müşriklere. Yani hayır Onların tefsiri kabul edilmedi. Bu tefsir reddedildi. La a'budu ilah. La a'budu ile ben Rabbinize bu etmem. Ona tapmam ondana böyle. Siz de dilinizle dışınız söylese bile işinizden samimi olarak bir Rabb'e iman etmesiniz. Ve la ene a'budu ma abattum. Ve la ene Yine ben olmadım, abidim mi abettim. Tabi ben ibadetmem, ileride de yapmam bu manköbeler. İleride tapılmam. Ölen tabi mi benim Rabbini ibadet mesinizi ileride de böyle. Sonu leküm din hüküm, geliyor. Leküm din hüküm, siz dinin sizin olsun bakalım. O bu şu din dininiz, Bağatı dininiz, yani yüzüne fırlatma diye bunun ilası da böyle buna böyle. Yüzüne fırlatma. Lefkum dini küm. Sizin bu Bağatı dini sizin olsun. İşte, işte tablına bakalım. Veliyye din. Veliyye din. Benim dinim de benimdir. Müşriklerle tabii Hristiyan, Yahudi, Mevlisi, Ateist kim olsun, Müşriklerle komşuluk olabilir. Alışverişli olabiliyor. İslam'a aleyhine değilse, zarar değilse, alışverişli olabiliyor müşriklerle. Sonra siyasi görüşme devlet arasında olabilir. Böyle. İttifak olabilir ama dostluk olamaz. Mesela Amerika dost ülke denemez. Günah haramdır. Böylece. Yunanistan dost denemez. Almanya dost denemez. Müttefik denebilir. Bir konuda ittifak edilir. Anlaşılır bir konuda. Buraya müttefik denir. İttifak olan konuda. Müttefik olabilir. Ama dost ülke denemez. Gayrimüslimlere böyle. Ve bu günahdır. Ve haram yanında, İslam'da. Ancak demek ki bir müşriklerle, ateşlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla, Mölüslerle komşuluk olabilir. İnsan komşuluk yapabilir böyle. Hatta üç türlü komşuluk vardır, üç türlü. Bir komşu vardır, tek bir hakkı vardır, komşu hakkı var bir komşu vardır, iki hakkı vardır. Üçüncüsü komşu vardır, üç hakkı vardır. Kim bunlar? Biri gayrimüslim komşu. Hristiyan, Yahududur, ateistir, Ateisttir, işte İslam karşıtıdır, Ama yani Müslüman değildir, komşudur. Onun bir hakkı var. Onun bir hakkı vardır. Komşu hakkı vardır böyle. İkincisi, Komşudur, Müslümandır. iki hakkı var böyle. Hem din kardeşliği, hem komşu hakkı böyle. Üçüncüsü, Müslümandır, akrabadır, komşudur. Üçer komşudur bunların böyle. Demek ki bunlarla komşuluk olabiliyor, alışveriş olabiliyor muhteremdür. Yalnız, leküm, dinüküm ve liyedin var şimdi. Buna göre, dinde diyalog olmuyorlar derler. Ne de diyalog karşılıklı taviz verme. Bu da diyalog böyle. Dinli arası diyalog karşılıklı taviz verme. Yani senin dinin benim dinim ayrı değil, bir karşılık, bir taviz verme karşılıklı böyle. Mevlam leküm dil ki merhamet burada araya kalın duvar çekildi. Yani kırmızı çekildi buraya, din arası diyelim, olamaz böyle. Ne olur? İnsanlar dini tebliğ olur. tebli olur muhtemelen. İşte sen beni iftarama Ramazana katıl da, mesela Hristiyanlara, Papadara şunlara bunlara, ben senin de şeyine bir şeye katılayım. Bu haram. Insanlar, Hatta Alevilerin bile On muharebedeki matemleri var Alevilerin bile ona katılmak günah caydiyim bu terimle. İslamda matem olmadığı için değildir böyle. Demek ki Hristiyanı Yahudi ateşlerle İslam düşmanlarıyla komşu insan alış olabilir ama dinde diyalog diye bir tabuzu dayanan iş olmalı böyle. Bu adını telfik, telfik. Yani Hristiyan da şu şeyi güzel, bunu yapalım. Yadinde şu şeyi güzel, onu alalım. Hayır, bu haramdır Bu haramdır. Onların mesela Hristiyan Yadilerin ve İslam karşıtlarının kendilerine bayramları vardır ﷺ. Törenleri vardır Saygı duyuşları vardır. Dikkat bunları bunlara böyle. Hatta haftalık, saatleri günleri bile farklı. Haftalık, saatleri günleri bile. Cumartesi Yahudilerin günüdür. Ona kutsal günü Yahudilerin böyle. Pazar Hristiyanlar kutsal günüdür böyle. Neden? Hristiyanlar pazar günü kiliseye rahat gitmeleri için. Cumartesi Yahudilerin, silahoklara rahat gitmeleri için böyle. İslam'da Cuma günü tatildir. İşte Cuma günü, Cuma'ya razı medya geçiyorlar. Erken cami edecekler, amana çıkarlar. Hasta ziyaretleri, işte kabir ziyaretleri, şunlar bunlar. İmkide görüşecekler. Bayramdır, bayramdır. Şimdi bazı İslam'ın radyolarda bakıyorum pazar bir mesela, efendim tatil sabahı tatil sabahı programı diyor mu bakın. Ne koyu kadar koyu gaflet var. Koyu gaflet muhtemelen böyle. tatil sabah Müslümanların Cuma günüdür. Cuma sabahı muhtemelen böyle. Hristiyanların günüdür. Kutsal günleridir böyle. O günler için hiçbir şey değildir böyle. Cumartesi Yahudilerin günüdür. Mesela bir Yahudi tüccar İsrail'i olsun, İstanbul'u olsun, Londra'da olsun Cumartesi günü olduğunu bir tane kitap, yapmaz muhtemelen. Ka dine bağlıdır onlara. Biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Yani Cuma günleri bir Cuma saatinde tükenen kafaya mı insanın? Cuma saatinde muhtemelen. Yani. Doğru Müslümanların var mi? Müslüman'a böyle böyle. Onların dine bağlılıkları bizim kadar bağlılıklarımız var öyle. Yani bilhassa geçen pazar günü bir radyo Böyle açtığına baktım, tatil sabahı, tatil sabahı programı. Yani İslami bir adı yandı. Şimdi bu süreyle araya böyle şekilde, Sizin sizin, benim dilim benim. olmuş böyle. Yani dinden tercih olmaz böyle. Din eğer İslam'a İslam'da olmayan bir şey, Hristiyan'da bir şey getirilirse, İstanbul'a getirilirse, o Allah'ın dini olmaz mütezam böyle. böyle. Allah'ın dini olmaz böyle. Allah'ın dinini alayım koruma gerekiyor. Koruma gerekiyor. Şimdi şirk muhtemelen. Allah'a orta koşma haşa. Mevlamızın affetmediği günah La yavf en yuşekebi <Sessizlik> La yavf en yuşekebi Allah'ın cilindeki halini affetmediği günah Allah'ın şirk ortak koşma Bu şirk inançta olur amelde olur uygulama fiili olur sadece. bir gün yolcunun biri kervanla yola gidecekler kervandakiler o gün iki namazını kılmışlar. Bu sonradan o kervana iltihak ediyor. İkinci yolda kılamamış. Diyor, kervan başına ben iki namazımı kılmadım ama karşıda meşrit var diyor. küçük meşrit olmuş karşında. Beni bekler misle gideyim namazını kılayım arada. Beklerim kıl gel bakalım. Bu giderken beşten niyeti ikindiyi biraz çabuk kılmak. Kısa okuyup ama çabucak şey kılmak. O niyette kalbi o geçtiğinin kalbinden. Meclere göre bakıyor. İçeride bir Rabbinin kendi sağ tarafında biri oturulmuş. Burak kabahinde. Allah huzurunda. Gözleri kapalı. Kımlamadan duruyor böyle. Acaba kim? Bakıyor. Zamanı kutbu Hazreti Beyaz Beyazı Bistami Hazretleri Beyazı Bistami Hazretleri Bistan memleketi adı İslam'ın beyazı anlamına geliyor onu görünce kendine geliyor bu büyük evlullah eşlik sahibi Zamanı kutbu bu şimdi namazı kılacak ama ne yapıyor? bu evim bu kendinden şimdi bu namaz acele kılsam ayıp olur yani buna karşı böyle Namazını nasıl kılacak? Öyle değil de biraz da biz orada diye hem de zamanı kutban büyük Eylullah onu sayarak görüyor ama namazını daha yavaş kılıyor böyle. Sübhaneke'yi, Fatiha'yı, Zamm-ı Sûre'yi, tesbih altları, rükü, böyle ara ağrı, böyle ağrıyor, güzel yapıyor. Gerçekten de namaz kılıyor böyle ama. Selam veriyor, kısa bir dua ediyor, geliyor. Selam veriyor. Hala selam ver adam. Hemen ben şimdi yola gideceğim. Duanıza rica ederim. Şu bakıyor. Yavrum namazına kıl sonra gidiyor? Yavrum namazı kıl sonra gitti? Şimdi bu diyor ki namazın beğenmedi diyor. Daha güzel kılıyor namazı şimdi bana. Gel namaz kılıyor yere gidiyor. Şimdi kendine göre daha güzel namaz kılıyor bana daha yavaş okuyor, daha uzun okuyor. Rükül secer daha uzun yapıyor. Teşbih ihtiyatı, Tanrım daha uzun okuyor. Selam veriyor. Gene geliyor. Gene efendim işte duanı rica ederim deyince ya bak yavrum namazını kıl sonra gitti. Allah yine beğenmedi böyle. Yine aynı yere geliyor. Tabi daha dikkatli, daha özenli yani kendine göre artık en güzel bir namazı kılıyor böyle. Ene göre böyle. Yine aynı şey söyleyince artık dayanamıyor. Efendim, ben artık bütün ilmimi, bilgimi, her şeyimi ortaya koydum, burada kalabildim. Acaba ne kusurum var? Biliyor musun? Yavrum, ben burada olmasaydım nasıl kucattım öyle kalıyor? Emir olmasa kucadı öyle kalıyor. Ben burada olmasaydım kucatmam bile. Yani benim için iyi güzel namaz kıyma Allah için kılınmak namı. Bu nedir? Bak bu da bu da şirki harfi denir buna, gizli şirk böylece. Namaz, Allah'a şabut edememdir. Namazın kim olacak mükafatını? Allah her şeyine şabut edememdir. Allah her şey böyle. Yani karşı gerçi evliya da olsa, peygamber de olsa, o ama silahı ve halkı yok onun gibi böylece böyle. Silahı şey ne verecek bu şirketememdir? Ben ne verecek? İşte böyle her çeşit gösterişten kaçınmak böyle muhtemelen. Her şey böyle gösterişten kaçınmak, Allah için yapmak diyorlar. Allah için almak, Allah için vermek, hiç Allah için yapmak. Mesela bazen kişi camiden çıkarken genelde camide para toplanıyor. Bir ayet oldu tabii artık böyle. Para toplanırken şimdi Öyle kulama gele birinden, içinden geçen daha azip para, o kadar verecek böyle. Ama tam bakıyor ki para toplayan yerdeki kişi, o şemsin, civarın tamam bir kişisiymiş böyle, sakin kişi. Ne ki cam deneyinde ne işte, onu görünce azı utanıyor, daha çekiyor utanıyor. Bu alayışın 10 noktada evvel yani. Böyle. Alayışı olmuyor böyle. Yani çok böyle ince bir, hassas bir nota bu. Şirten korunmak. Bir de açık şir denir, açık şir böyle. Tapırılan bir şeye saygı yapmak. Allah açık şir, tapırılan bir şeye. Ölü olsun değil olsun. Mesela Şiravun, Lemut bundan sağlığında putlarını diktirler. Kapında bunların insanlar bunlara böyle. Ölümünden sonra da eğer bir insanın anısına heykele dikilse ölümünden sonra da anısına heykele dikilirse, o heykelin önünde de saygı duruşu yapılıyorsa o da insanlar put muhtemelen böyle. bir taşa. Ölmüşte şöyle insan, böyle insandı. Kim yarattı onu? Kim yarattı muhtemelen böyle? böyle? Akıl aklı kim verdi? Akıllı paralel olsaydı, nece zenginler var, holding sahibi, ölen biri var mı? Mesela, mesela oğlu, mesela, bir katılır muhtemelen. Yani. Akıllı paralel olsaydı muhtemelen böyle. Rabbim neyi tabir etmişse, Rabb'in sebebini verir muhteremler. Ona göre yaratır. Bazen zalim olur. insanlar baskı yapma gerekir bazen böyle. Bir gün Azrail Aleyhisselam dünyada birinin canını almış. göğe çıkarken çok hüzünlü. Soruyor melekler. Ya Azrail bugün çok sene hüzünlü gördük. Ne oluyor böyle? sormayın diyor. Bir kadıncağız diyor, kucağında ufak çocuğu vardı kucağında. Ufak çocuğu vardı kadıncağızın. İşte bir köyden bir köye. Ve o günde bir kableden diğer kableden gidiyor. Tek başına. Tam bir yarı yolda diyor, kadın hasta almış, Rabbine emir verdi. Bu kadın canını al. Çölde diyor, çöl. Ne gölge var, ne insan var, ne ağaç var, ne su var böyle be diye. diyor. Kuzen çölük diyor. Kadını birine feyal açtı, oturdu yere diyor. Rab emir verdi, aldın canını. Aldım kadının canını diyor. O çölü diyor, orada kaldı diyor böyle. Çölde kaldı böyle diyor, çöl burada. Onu şükür hüzün mü girdi diyor böyle. Aradan 70 yıl geçiyor, 70 aradan geçiyor. Yine azal sen bir gün dünyada birin canını almış güverşikliyor. O günler sevmişti ama yani inşallah değil seviniyor o gün evvela. Soru anne melekler sorulur Ya azar, abi bize göre 70 yıl büyük bir ömür. Melekler göre 70 saniye diyorumlara göre. Acgünün kapağı olduğu 70 onlar melete ederemeli. Söyle meleci ya Azrail bugün çok sevinçli ne oldu hayrola diyor işte fiilen memleketin başında bir zalim hükümdar vardı zalim hükümdar zalim Halkına zulmeden işkence eden ya halkın artık böyle boğazını sıkan böyle biri vardı hep gözlerdi. Ah. Rab emir verse de... canı diye. Bunu canını aldım... ...o sevmişliyim. Peki ya da biliyor onun kim olduğunu? Bilmiyor. İşte, o diyor Allah'ım O şöyle almış... ...canda annesinin... ...o buktan böyle. Evet annesi acele gelmiş... şöyle ölüyor buktan. Böyle. Hıssız şöyle kalıyor böyle. Çocuk orada tek başına kalıyor... ...ölüyor mu ölmüyor buktan böyle. Ölmüyor böyle... Yani her şey Mevlam'ın tabdiriyle. Evet. Rabbim gözetiminde Rabbim dersi Mevlam dilerse Mevlam zamana göre Mevlam insan yaratır. Rabbim ona göre adalet yaratır, bilinç yaratır, her şey Rahim yaratır. Bunun için demek ki bir kişi ölmüş bile olsa ölmüş bile olsa onun anısına dikilen heykeline eğer saygı yapılıyorsa bakınız heyke değil mi böyle mesela olur ya bir şarkıcı mesela sanatkar diyorlar bu onlara ölmüştür de ona heykel yapma şartları böyle bir kenara böyle durur böylece tabi o da günah o da caiz İslam İslam'ın caiz değil ama put değil o put değil put nedir belli bir meydana dikilir, açığa nokta bir bir yere dikilir de önünde belli günlerde sayfı yapılırsa, o zaman put olur muhtemelenler. O heykeler saygı yapan, saygı yapan olur? Allah o anda, Allah şirk koşmuş olur, müşrik olur o anda. Bak. O anda ölse, yani uyanmadan, tevbe etmeden ölse, Allah korusun yer ebedi cehennem muhtemelenler. Yer ebedi cehennem derim. İmanın tadını olan kimse tabi artık geri dönemez muhteremler. İmanın tadını olan kimse. Tevhid. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam vardır. Yusuf Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de bir süre baştan başlar büyük süre size bahsediyor. Yusuf Suresi böyle. Yusuf Aleyhisselam 7 yaşındayken bir gece Babasının haber aynada yatıyorlar. Abi yatıyorlarmış. Uyandı gece. Çok sevinçli ama. Babası Yakub Aleyhisselam, peygamber babası. Oğlum Hüsvü ne var oğlum? Babacığım. Rüya gördüm de çok sevinçliyim. Güzel bir rüya gördüm. Nasıl rüya gördün yavrum? Şöyle bakalım. Yüksek bir dağdayım. Çok ama yüksek bir tep dağdayım. Böyle. Ama dağ dünyada olmayan bir dağ yeşillik, aşık nurlu, güzel kokan güzel bir dağda üzerindeyim böyle tam zirveye bir tahtuyla oturmuşum ay, güneş, on bir yıldız, orada bana saygı yaptılar böyle böyle ama yarım onu söyleme kardeşlerine rüya böyle, böyle Yusuf selamın annesi ayrıdır muhtememde hadi Binyamin Yusuf, ikisi annesi bir Baba bir. Diğer 10 abileri onun anneleri ayrı dövele. Tabi Yusuf Yahu Aleyhisselam peygamber hemen rüyayı bildi. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın övü annesi olan yani bunu duymuşken yani babasından söylerken gece duymuş bunu. Söydeşlik ona bunu. Bunu böyle böyle. Bunu kıskandılar. Bunu tabii götürürler. kuyu attılar muhteremler. Tabii konuya fazla girmeyeceğim. Kısaca, kuyu attılar tam öldürmek için böyle. Şölyk kuyular çok derin şölyk, çok ama derin olur. Kesin su görünmez böyle. Çok derin olur kuyular, su görünmez. Müslümanlar <gülüyor> ise işte bunlar çıkarlar. O zaman uzun bir gömlek giyerler de şölyklar, çıkardılar, çırpıplak. Bunu kuyuya. Atarken iki yapışıp gün kenarına, tabi cam ya böyle, yapıştı. Su eline mesela bir odunla, eline bir koyuverdi, kuyuya düştü. Kuyun da içinde bir taş varmış. ayağa taşa çarptı, dizi. Taşa çarptı, şu canını böyle. Su azmış, kuyun suyu ep çekilmiş, az su varmış taş üzerinde. Çok canı yandı. Şimdi 10 tane abisi acaba öldü mü sağ mı diye seslenirler. Yusuf, Yusuf. Bu da zannediyor ki abilerin çıkacaklar, acılar da böyle. Abi ben burayım ölmedim sağ mı dedi böyle. Ne yaptı? Atınlarına? Taş atlar. Taş atlar böyle. Ölmesi için yine seslenirler. Yusuf diye. Tabi cevap vermiyorlar. Şerbatında vaktinde Cebrail Selim geldi. Ona ipekten bir gömlek, cennete ipek gömlek etir onu Ona gelirdi. Ki, Yusuf ayağına çok mu sancıyor? Ya e, aa sancıyor e, Allah dua dedi. Ramazan sana şifa veriyor inşallah. Düştüğün utanıyor Meccaba dedi. Allah beni görebiliyor. Evet dedi. Babam peygamber. Ama babam benim burada olmamı bilmiyor. Peygamber Allah'a Ama Allah beni biliyor. Ben bu işteyim burada. Bir eser beni çıkarır buradan bile. Şifa veriyor. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, Yusuf, ben buna dua edeceğim. Sen bana amin ederim. dedi. Peki. Cebrail Aleyhisselam dua etti. Allah'ım Yusuf'a şifa ver. Bu da bu sefer amin dedi mecburi. Hemen geçti tabi. Cebrail dua ediyor tabi. Hemen geçti böyle. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam ve acaba ben bir dua deyip sen bunu amin der misin? Derim. Ya Rabbi ne kadar hasta varsa bunlara bu seher vaktinde şifa ver. Seher vaktinde o derimler. Seher vakti imsatlar önce gecenin son altta biri gecenin son altta biri seher vakti buna böyle o anda her hastaya bir rahatlık verilmiş. Her hastaya böyle. Yani hasta akşamdan yatamaz, sağdır, soldur, sanısı vardır, ızabı vardır, kalkacak olur, şu olur, bu olur. Ama servete geldi mi bir rahatlar, bir dalay öykemden verilir. böyle vereceğim. Nasıl lan tabandan çıkarıldı bu teremler? Rabbı sevren gönderiyor teremler. Rabbı sevren gönderiyor. Özlülecek diye konuyu bu sıraya götürüldü. Bir karan geldi, tüccar. Kervan geldiler, bunu çıkaraldılar. Baklar ki bir çocuk. Ne nasıl çıkardılar bunu? Su almışlar gelirler Baklar bir kuyu. Ay su suva dediler? Sakat su çekenlerine. Her kervan sakası vardı. Kovasını indirdi, tabi görünmüyor. Uzun ipleri organı indir, ini indirdi. Kovayı çekerken Allah çok ağır ama şimdi. Su elim yani tutulmuş da bu kovaya. Çok ağır. Diyor ki Allah Allah ya bu kadar ağır su olmaz bu? Nasıl bu su bu şekilde bu zor çekiyor? Bu şekilde. Yani çeke baktı ki bir çoluk hatta bana bir çoluk vardı böyle. Koşumke geldi baktı ki dünyada eşli olmayan güzel bir çoluk. Bunu çıkarınca Abileri de geçmiş abileri de. Tam özüne kaza gelmemiş, geziyorlar. Baksa ki çıkarınca deder ki bu bizim kölemizi kaçtı bizden derler böyle. Bunu satta bunlar kurar o lanelerde. Alday sözüme Mısır götürürler. Şimdi kıyafet adına götürüldü, efendim köle olarak. Kıyafet adına götürülüyor. İp batırılma onuntan mı? İp batırılır Böyle Öyle geçe bu yollar böyle. Geçir, yani şeyler işte hayırlı çıkacak böyle. Klapadan götürüldü. Gelen evre ona bakıyor. Ama kimse pişan sormak çekiniyor ama. Ya soramıyorlar. Ya bu çok kötü düşötür diye böyle. O Mısır'ın ikinci adamıymış. Valia Nazır. İki adammış Mısır'da. Yani bakan ya yani başbakan seviyesinde. O bunu satın almak yani, derin Ne işçi kadar alın bakalım. Böyle. Yerine götürdü. Tabii normalde köleler evde o yatamazlar. Dışarıda ağırda bir yatıracaklar bunlar evvel. Arkadaşlar bunu kıyamadılar. Hanımı da kendisi de bu evlerinde yatıp kalkıyor evlerinde. ederken delikanlı oldu. Geri delikanlı oldu ama artık güzelliği dillere derstan böyle. Dünyada tek onun güzelliği baktır. Züleyha, hanımın ismi, Züleyha, buna aşık olmak için böyle. Ellerini el, tabi, gönül verdi ona, beraber devamlı, kölesi, otur otur, kalk kalk böyle, onun kölesi, ona tabi gönül verdi ve kürtü niyetini uygulamak için Kapıyı kapadı, soyundu, bunu çağırdı yanına. Yusuf Aleyhisselam tabi o anda peygamber değil ama peygamber namzedi. i̇r denen makam var, hasad, o makamda. O anda babası Selim göründüğü bir manevede ne görüldü. Hemen ağlatan korktu, kaçmak istedi. Anakası yapıştı gömleğine, çekiyor. Züley'e böyle. Parşaya böyle çekiyor böyle. Çıldırmış ama böyle. Ç çekiyor kendisine. Bu da kaçmak istiyor. Derken korası geldi Züley'e böyle. Kapı açıldı ama yırtmış gömleğini arkadan bayağı. Parşalanmış arkadan. Çekmiş şekilde. Şimdi ne oluyor korasına bakınca o şekilde? İşte hemen tabi kadın değil mi Züley'e? İftiraya, kalk İftiraya kalkıştı. Dedi ki senin eline bir kötü gözü bakar ne yaparsın bunu? Kötülük yapma kalkarsa yani. Onda andı durumu yani Yusuf denen köleleri hanımına karşı bir terörlü kalkış acaba? Bir taciz acaba onda? diye. Gerçi öyle Sultan böyle bir şey beklemiyor ama tabi ne olur derken, derken bir çocuk vardı. Züleyha'nın akrabasının bir ufak çoğu bebek çiçek olan böyle. Beşikten böyle. Onun Rabbin deyin ve konuşma beraber böyle. Dedi ki şöyle, durun bakalım. Eğer Yusuf'un gömleği önden parçalamışsa Züleyha haklıdır. Saldırmıştı kendini korumuştur, savunmuştu kendisi böyle. Eğer Yusuf'un gömleği haklıdan parçalamışsa kaşarken Züleyha bunu çekmiştir. Yusuf haklıdır. Tabii maliyen hazır, akıllı kişi, diğer adamı, şey baktı, arkadan bir de parça almış. Fakat hanımına ceza veremedi, onun için aşırı sevdiği onda. İşte sen tevbe dedi buna, sosyal medya sokulmadı erken buna. Sonra, daha kısak izinmişti muhtemelenler. Bu delikodu yayıldı ama şeyde, Mısır'da o günün sosyetesine yeğildi bu. Tabi bilmiyorlar kadınlar ama Yusuf Arşı'da oldu bilmiyorlar böyle. Yani Züleyha denen kişi Maliye Bakanı'nın hanımı evdeki bir köle aşık olmuş. Bir kölesine. O dönemde köle deyince genelde kara kuru. İçimizin şekilsiz böyle. Bakınımızda insanlar da Tipler böyle. O aklına gelir köle deyince. Ve bunu bir nevi kınama şeklinde, saçlı kadın arasına böylece Yazık olsun Zülay'a be. Bir aşık olmuş derlerden. Tabi bu onları çağırdı bir gün evine. Hepsinin önüne bir tabak, işte meyveler. Bir de kesin verildi Yusuf Aleyhisselam'ı çok güzel giyindirdi. Tabi kölesi ama bir de kaçar gidemiyor. <gülüyor> Yusuf gel bakalım deyince salona. Sonra bunu görünce ondan muhteremler. Haşa bu insan beş ayetlik melek ne bu derdi böyle. Gözlerine kamaştı. Kendine geçtiler. O anda ellen bıçakla meyveyi kesen soyanlar elli kişi muhtemelen bak. Hatta elen buyuruyor. Ve kattane edihünle ve kattane edihünle kattane tefil babından elleri çok keştiler bir kedi böyle böyle. Dedi ki Zülay bakıyor eline bir baklar kanlı işte elleri bu şekilde. İşleri benim aşık olduğum kire bu dedi muhtemelen abi. Tabi her bunu aşık oldu Yusuf Aleyhisselam'a. Sonra Allah dua etti. Allah'ım bana zindan daha hayırlı. O zaman tekste çeneği var. Tekste çeneği var. Zindan atılmak suçlu değil böylece. Kaç kaçamaz vereceğim. Ya öldürülecek ya zindan. Allah'ım daha hayırlı. Bu kalman şeref bunu kurtar Allah'ım dedi böyle. Ve bu dedi dikkat edince? bu sefer atlar zindana bu kodası yani. Bu dedi kodası biraz kapaması ötesi böyle. Yani gündüzden düştün derken. Bir peygamber o zaman peygamber kesene verildi. Yedi yıl kaldı sinanına. Yedi yıl sinanına kaldı, kaldı böyle. Ama herkes ama Yusuf yalnız herkese böyle. Hasta ilgileniyor. Bir sıvaz diyor. Şiva buduyorlar. sohbet ediyor. Artık günü dolan mahkum için çıkmak istemiyorlar. Yani günü dolmuş. O gün içinden yer altında böyle. Bakımsız. Mı böyle, karanlık böyle. Yata matematik böyle. Toplu yatıyorlar. Kuru ekmek bir alt bunlara, böyle Bakımsız böyle. Öyleyken mahkûmler günü doluyor çıkmıyorlar. Çıkmayacağız bu yüzden o böyle. Onun yüzünden. yıl sonra artık tabi Mevla'nın dilediği gelince hükümdar bir rüya gördü muhtemelen. Kümse rüya yorumlayamadı. O şerbetçisi vardı o da içine girmişti. Yusuf'a haber verdi. Yusuf arasını çağırdı hükümdar. Gelsin bakalım. Dedi ki Yusuf de rüya yorum yapıyormuşsun. Doğru mu? Evet, yapıyorum. Bir murceli peygamber böyle. Ben bir rüya gördüm. Rüyamı anlatayım. Yorumunu sen dinleyin bakayım. Hükümden anlatayım. Sen devam Yorulma. Rüyamı anlatayım ben sana. Yorum anlatayım ben sana. Nasıl olur bu rüyamı? Dine bakalım. Anlatma başladı. Tabi hüküm rüya görmüş ama unutmayalar böyle. Hepsi tam ve detaylarıyla böyle. Bir anlatıyor. Örüm anlatıyor. Yedi yılı bolluk, yedi kıtı koyacak yani. Sonuç buraya oluyor. Peki ne yapma gerekiyor? Ona tek bir meşgul yapalım diye bu şekilde. Ve hükümdar bunu yanına aldı bu sefer. Bu sinandayken Züren konusu ölmüş. Zaten o yere boşalmış. Orada boşalmış. Onu bunu aldı muhtemelen Dedi ki Yusuf Aleyhisselam hükümdara hükümdara dedi e, lütfen de sen bir can var. Ben dedi yani kadınlara karşı sahibi tarize bulunmuşum gibi yani bir düşmanı, nam düşmanını damgasıyla atılın zindana. cindana. Yani beni böyle biliyorlar şu anda. Ne olur hükümdara, sen ricam var. O kadınları Zülay Eber'e davet et Sor. Durumu onlara sor. Egliler kamerayı çağırdı. Kim varsa o salonda o günü Züleyha e çağırdı. Onlar durumu sordu. Eller haşalder. Bu kişiye bakmadım şekilde. O akıldır. Onu Züleyha da evede de hak en rahat diyor annesi. Ben onu istedi nefsime ben ona şey altı onu istedi alırım. O dokunmadı. Bu antaha beraat etti bundan. İşte dedi ki Züleyha, aslında bunu, bu konu için başladım buraya ama, biraz genişçe girdik konuya artık. İşte dedi ki şimdi Züleyha hükümdara, hükümdarım, benim eşim, benim kocam, senin birinci yardımcındı. Her işi onu bırakmıştım. Şu kadar yıl sana sadakatle bağlıydı. Ben onun Evet tamam. Senin biricam var hükümdarım dedi. Şöyle bakalım, bu Yusuf Ölüm kölemdi, emrimdeydi. Öyleyken, kölem kölemken, bana bir gün başka kadıra bakmadı kötü gözle. Hep öne baktı, konuştukça hep öne baktı, bir gün bana başına bakmadı. Ben dayanamadım, soyundum, yatağımdan çağırdım, kaçtı, gömemi parçaldım. O zaman dedi, tabi haramdım ben ona, çünkü kocam nikah kocam vardı, onu haramdım, bu işe yanaşmadı. Şu anda ben dulum, kocam öldü, ben aşağıdım, hükümlerin sırasında ricam bu dedi böyle, Allah aşkına ne olur, Yusuf'u beni nikahına alsın. İnsan sahibim boşasın beni, ama ne olur alsın bir kere beni böyle. Her düğünün rüyaları böyle. Hükümler Yusuf'a baktı. Ne dersin Yusuf? Evet, kavga edelim derdi. Helal da kavga edelim bu şekilde. Hemen orada nikahatı yapıldı. Nikahat yapıldı orada. Hemen böyle. Nikahı yapıldı orada. Yusuf Aleyhisselam şimdi o gün bir şey görüyor başlıyor ama. Dedi ki Zülay'a sen de şimdi eve git. Eve git. O zaman da çalışma saatleri güneş ile Büyük dolanca çalışma başlıyor. Vatında iş bitiyor. Ben de gören bitince eve gelirim Evet Eyüp ee, tabi biliyor. Dikkat olduk şimdi. Yani Yusuf'un oldu. Ya da Yusuf onun oldu işte her neyse. Oldu şimdi. Zülayşi eve gidiyor. Ama ayaklarıyla değmiyor vatına. Ayaklarıyla değmiyor. Heyecandan ardı. Eve gitti hemen. Yemişleri var tabi, saraya var. Temizlendi, atlandı. İşte helva karoldu, pilav yapıldı. O günün neyse koşullarında koyunlar kesildi. Hem başına ziyaret hem kendilerine böyle. En güzel bir odayı ayırladı. Sufaya hazırladı. Akşam üzeri oldu. Çıktı tarasa, güneşe bakıyor. O zaman saat yok. Güneşe bakıyor, güneş açıldı yavaş yavaş. Ah güneş bassa da Yusuf'un um gelse bile, o zaman saat yok. O zaman saat güneş alt güneş bakıyor. Böyle bassa kavuşsa da Yusuf'un um gelse bile, adı rejibe böyle tarasta böyle. hem güneşe bakıyor. Tabi akir geldi güneş de battı kavuştu yani Yusuf öyleyse geldi? Hemen tabi kavuşma karşıladı işe girdiler. Yusuf öyleyse bir Duş aldı, tabi izleyen çıktığı için o günü. Oturdu sofraya, güzel bir giyindi. Yeme otururlar. Yusuf'un başladı şimdi, sohbete. Tabi, evliyalar, arifler boş konuşmazlar mutlaka böyle. Karşı şekerinde bilirler. Hangi yönde zayıf, kuvvetli neyse onun mağlubatını bilirler. Ona göre konuşur hele Peygamber tabi, daha farklı tabi. Yusuf Aleyhisselam tabi züreyanında Allah'tan gafirdi mi ya mevlamızı böyle? Allah iman cileşalıyı, Allah'ın varlığı, o Allah Rabbül Alemin vere, mühterem maaleke. Mevlamın silahları, özelliği, Ali'nin olmaları öyle bir konuya girdi girdi ki konuya konuya girdi, girdi, girdi, girdi konuya bir yarısı olmuş. İkisi baş başa ama. Kimse başka. Çıt yok. Böyle. İkisi baş başa. Öyle konuya girdi ki maneviyata böyle o tevhide denizi umman. Bakın işte böyle. O tevhide, Allah bildiğin Allah'ın varlığına marifetullah Öyle bir girdi, girdi, girdi. adı Züleyha değişmiyor. Zülaya böyle. Zülaya böyle değişiyor, değişiyor. Yani her an bir makam oluyor böyle. Her an böyle. kalp çalışıyor, ruh çalışıyor, sürü çalışıyor, ahlas çalışıyor. Yeterler çalışıyor böyle, hücre çalışıyor böyle. Bütün mener Allah diye böyle. geliyor böyle. Geç arası geçmiş araba gitti. o tabi hep aynı o. Züleyha, bak dedi, yıldızlardan alınır vakti olduğunu, canlı bak beni bakıyorlar. Bak bilirse geçmiş. E, yatalım biraz şimdi. Züleyha işte Yusuf'a baktı böyle. Bir önüne baktı şöyle. Bir durakladı Yusuf be, Sana benim bir can var. Söyler ayrı Ne olur? Bana bu gece müsaade et. Bana müsaade bu gece böyle. Bak izin ver. Evet sinikandayım, emirdeyim ama sana rica ediyorum. Bu gece bana izin ver. O zaman kapanayım böyle. Allah diye yanayım. Sırasında güldü. aşık aşıktın bana bak. Yıllarca. Benim için yandım yandım böyle bak böyle. Bak şimdi bana kavuştun. Ne oldu sana şimdi bu şekilde? Ama gayet sakin şimdi böyle. Allah diye bütün hücre yanıyor böyle. Sakin. Yusuf, Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Allah'a bilmiyormuşum ben. Bir mahluk'a aşık olmuşum. İşini Allah'ım bildiğim. İşim Allah yanıyor böyle. Onun için kimse gözüm görmüyor şu anda böyle. Ama ne izin ver, odamı kapanayım, Allah diye yanayamıyor gece böyle. Ve üç gece unutun, yatamamışsın üç gece mutlu, Üç gece böyle. Üç gece tek başına böyle, tek odaya kapandı. Tabi bildiği kadar üstüne örtü şekilde böyle, serçeye kapandı, Bütün aldı, böyle Allah Allah Allah diyor, yandı yandı berabirdi. Tabi yan yana böyle, makam oluyor berabirdi. Yan böyle, bütün evine makam mı böyle. berabirdi. aldı. Dördüncü gece yatılar ve hamile kaldı. Onun sonunda peygamber geldi o dönemde, Peygamberine geldi berabirdi. Şimdi. Kafirlerin teklifi el peygamberinize? Ya Muhammed yollar bak, Hatim-i Enbiya'ya, peygambere. Sen bir sene gel putlara tap. Gel putları, ağaç parçaları, yorulmuş ağaç parçaları, taş parçaları böyle. Kâbü'nü dikmişler, işine koymuşlar, başka medyaya koymuşlar, taş parçaları. Gelsin ona secde et, bunlara kurban kes, bunlara yalvar, bunlara var bunlara, gel. Neden? Neden? Allah'ı bilmiyorlar muhtemelen peylemelerden. Allah bilmiyorlar muhtemelen ne peylemelerden. Bu Azra'ya geçti Azbin-i denen yani Peygamber'e peygamber. Sorucu ve soyunluk olmayan de Onu Oğlu Azamrı bin Asas etten O Mekke'ne fettin ne Müslüman oldu. Müslüman oldu. Müslüman oldu. Tabii daha evvel karşı tarafta İslam'la savaştı böyle. İslam'a düşmandı. Peygamber düşmandı. İslam'la savaştı. İslam'a iman hakikaten verdi. Halbun Melit'le beraber bunlar Medine'ye geldiler. Kendileri var. Ayakları böyle, evvel. Ayakları evveli. Medine'ye geldiler. Doğru meşte geldiler. Bir şey var. Ya Muhammed! İbâdete görünce tabii gönül uyanma başımış. Ayılmış gönül, tamamdır. Kafetten gönül. İnsan demek gönül de gönül, insanlar böyle. Bak P görünce alkan dizin de hemen böyle. Ya Muhammed. Bir i̇smi de bu, iman açısından ismi öyle bu şekilde. Gelim bak. Aşım bakayım hesabım. Açlar. Gelim bak otla boş ekeller. El tuttu ellerinden edele kelime şahadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulühü. Bunu hep dediler muhtemelen. Peygamber dedi, melefe dediler, esad dediler buna böyle. Yandı Yanda böyle. Diyor ki hastadan söylüyor bunu. O andan önce diyor. Yani gönlüm uyanmadan önce. Mekke'den çıkmadan önce. Peygamber'i gördüğüm yerde şunu öldürürsem, derdim böyle böyle. Şunu boğutsam derdim böyle böyle. Şunu parçalsam derdim böyle böyle. Böyle düşmanın kendisine böyle. Uğur talibine katıldı, henüz savaşına katıldı derdim böyle. Taşantik peygamberi götürdü böyle. Yani eline geldiği için, boğutsam derdim böyle diye. Dünyada en büyük düşmanın muhammet gibi benim derdim böyle, böyle. Ama iman ettiğim anda... Dünyada tek şey diye Muhammed oldu. Şimdi yandı Muhammede yanışmayalım. Yandı işimele olmayacak. İşte analı cemaatimiz ihramını uyanmışsan gönüllerimizi böyle içiniz böyle aşk-ı resul aşkullah ile dolmasına işte olsun inşallah. Elâfena Fatiha.